Müminin Suresi Bu da Mekki surelerden bir tanesidir. Mekki'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 6'ya kadar Müminler gerçe de gerçekten felah bulmuşlardır. Ki onlar namazlarında huşu içindedirler. Ki onlar boş sözlerden yüz çevirirler. Ki onlar zekatlarını verirler. Ki onlar ızlarını korurlar. Sadece eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları müstesna. Doğrusu onlar bunun içinde kınanacak değillerdir. 7, 8, 9, 10 ve 11 Şimdi bundan başkasını ararsa, işte onlar hatta aşanlardır. Ki onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ki onlar namazlarını korurlar. İşte onlar varis olanlardır. Onlar ki firdese varis olacaklardır ve orada ebedi kalıcıdırlar. Evet. Gerçek müminler işte onlar. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Ömer ibn Hattab şöyle rivayet etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy nazil olduğu zaman onun yüzünün çevresinde arı vızılkısı gibi bir şey iştiriyordu. Bir süre sonra kıbleye döndü, ellerini kaldırdı ve ey Allah'ım bize artır, eksiltme. Bize ikram buyur, bizi hakir kılma. Bize ver, bizi mahrum etme. Bizi tercih et, başkalarını bize tercih buyurma. Bizle, bizden hoşnut ol ve bizi hoşnut eyle buyurdu. Amin Ya Rabbi. Sonra bana on ayet nazil oldu ki kim onları yerine getirirse cennete girer buyurdu ve on ayeti bitinceye kadar okudu. Müminin suresini yani bu tarafın baş tarafını. 12'den 16'ya kadar. An ki biz insanı çamurdan süzme bir özden yarattık. Sonra da onu nufte halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nufteyi bir kampıtsı haline getirdik. Derken o kampıtsısını bir çiğnemlik et yaptık. Bir çiğnemlik et parçasını kemik olarak yarattık, kemiklere de et giydirdik ve sonra da onu apayrı bir yaratık yaptık. Yaratanın en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir? Sonra siz bunun arkasından hiç şüphesiz ki öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde muhakkak diriltileceksiniz. Allah subhanahu ve teala insanın yaratılışının başlangıcının çamurdan süzme bir özden olduğunu haber veriyor. Bu Adem Aleyhisselam'dır. Allah'u u Teala onu kuru bir çamurdan, cıvık bir bağçıktan yaratmıştır. Evet, i̇bn Abbas'tan gelen rivayette çamurdan süzülmüş bir özden yaratılmıştır. İbn-i Cerir der ki, Adem'e çamur adının verilmesi ondan ancak onun çamurdan yaratılmış olması sebebiylendir. Kata da Adem çamurdan çekilip sıyrıldı. Bu anlam itibariyle daha açık ve ayetin akışına en yakın olandır demiştir. Evet. Muhakkak ki Adem Aleyhisselam yapışkan bir çamurdan yaratılmış ki o kuru bir çamur cıvık bir barçıktan. Böylece o topraktan yaratılmıştır. Kemiklere de et giydirdik. Bunların üzerine onu gizleyecek, güçlendirecek ve kuvvetlendirecek et koyduk. Ve sonra onu apayrı bir yaratık yaptık. Daha sonra ruhu üfledik, hareketlendi. Kulak, göz, idrak, hareket ve devrenme sahibi bambaşka bir yaratık oldu. Yaratılanların en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir. Ali İbni Ebu Talip'ten gelen rivayette, Nuh'te dört ayı tamamladığında ona bir melek gelir ve ona üç karanlık içindeyken ruhu üfürür. İşte Allah'ı Teala'nın ve sonra onu apayrı bir yaratık yaptık kavli budur buyurmuştur. Allahu selam efendimiz muhakkak ki Allah rahime bir melek görevlendirdi dedi. Ey Rabb'im, nütfedir. Ey Rabb'im, bir kan pıhtısıdır. Ey Rabb'im, bir çiğnemettir der. Allahü Teala onu yaratmayı takdir eledi. İstediği zaman melek Ey Rabb'im, erkek mi dişi mi? Mutsuz mu, mutlu mu? Rızkını, ecelini diye sorar. Böylece anasının karnında bunlar yazılır. Allahü Teala Yaratanların en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir buyurmuştur. Ömer İbn-i Hattab der ki dört yerde ben Rabb'ıma Rabb'ım da bana muvaffakat etti. Andolsun ki biz insanı çamurdan süzme bir özden yaptık yarattık. Ayeti nazil oldu da ben yaratanların en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir dedim ve yaratanın en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir ayeti nazil oldu. Evet. Zeyt ibn Sabit el-Ensari rivayetinde demiştir ki Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana "Ve sonra onu apayrı bir yaratık yaptık." kısmına gelinceye kadar "Andolsun ki biz insanı çamurdan, süzme bir özden yarattık." ayetini yazdırdı. Muaz, "Yaratanların en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir." dedi. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem güldü. Muazana "Ey Allah'ın nefsini için güldün." diye sordu da Yaratanların en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir. Gerçekten ayeti bitirdi. Şanı ne yücedir. Ayetiyle bitirildi buyurmuştur. Sonra siz bunun arkasından yani yoktan olan bu yaratılıştan sonra hiç şüphesiz ki öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde ahirette diriltilmeleriyle muhakkak diriltileceksiniz. İşte Allah yeni bir ahiret hayatında tekrar yaratacaktır. Burada ahiret bütün yaratıklar hesaba çekilecek. Her amel sahibi amelinin karşılığını tam olarak alacaktır. Ameli hayır ise bulacağı hayır, ameli şer ise bulacağı şerdir, kötülüktür. 17. Andolsun ki biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratmadan gâfiller değiliz. Bu yedi yoldan kasıt yedi kat gök kastedilmektedir ki başka bir ayette yedi gök yeryüzü ve içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Yine başka bir ayette görmediniz mi Allah'ın göğü yedi kat olarak yarattığı buyrulmuştur. bunu Sühano Kuvveti A'la insanın yaratılışını ikrettikten sonra peşinden yedi göğün yaratılışını zikrediyor. Ve buradan da kendi ihtişamına, rablığına işaret ediyor ki ona kullukta imtina etmeyelim. 18'den 22'ye kadar gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yerde durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye kadiriz. Onunla sizin için hurmalıklardan, üzümlerden, nice bağlar ve bahçeler yaptık ki işlerinde sizin için birçok yemişler vardır. Onlardan yersiniz. Tuğru Sina'da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da var ettik. Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Onların karınlarındakinden size içiririz. Sizin için onlarda da daha birçok faydalar vardır. Ve onlardan yersiniz de hem onların üstünde de hem de gemilerin üstünde de taşınırsınız. Evet. Rabbimiz an ve Teala gökten yetecek kadar su yağmur indirmekle kullarına olan sayısız nimetini zikrediyor. O yeryüzünü ve mamureleri bozacak kadar çok, ekimlere ve meyvelere yetmeyecek kadar az olmamak üzere ihtiyaca göre yağmur indirir. Yağmuru sulama, içme ve kendisinden faydalanmak üzere ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa o kadar inmektedir. Hatta yeryüzünde öyle yerler vardır ki ziraat için çok suya ihtiyaç duyar da toprağı üzerine yağmur indirilmesine dayanıklı olmaz işte allah Teala Mısır arazisinde olduğu yere başka ülkelerden oraya su gönderir Mısır arazisine El-Azul-Cezer adı verilir ki Allah-u Teala Nil suyunu Habeş ülkelerinden yağmurlu zamanlarda sürükleyip getirdiği kırmızı çamurla birlikte oraya sevk eder Nil suyu kırmızı çamuru sürükleyerek gelip ve Mısır ahalisini arazisini sular. Ziraat yapabilmeleri için çamur onların arazisinde kalır. Zira Mısırların arazisi çorak olup genellikle kumluktur. Latif, Habir, rahim ve gafur olan Allah'ı tesbih ederiz. Evet. Ve onu yerde durdurduk. Buluttan su indirdiğimiz zaman o yeryüzünde kalıcı kıldık ki Yeryüzüne öyle bir kabiliyet verdik ki Suyu emer İçinde bulunan tohum ve çekirdekler Onunla beslenir Şüphesiz onu gidermeye de Tekrar indirmeye de Kadir benimdir Evet Ve onunla indirdiğimiz su ile Sizin için hurmalıklar, üzümlük, bağlar Bahçeler yarattık diyor Bu Hicaz ahalisinin Alışmış olduğu şeydir Bir şey ile onun benzer arasında Fark yoktur Diğer iklimler ahalisi hakkında da durum aynıdır. Onlar katında da şükrünü yerine getirmekten aciz kalacakları Allah'ın nimeti cümlesinden olmak üzere nice meyveler verdik diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. İşlerinde sizin için bütün meyve çeşitlerinden birçok yemişler vardır buyuruyor. Ki başka bir yerde de onunla size ekimler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler türlü türlü ürünler verdik ki yiyesiniz, içesiniz. Sonra davarlardan sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerini size içirir. Sizin için onlara daha birçok faydalar var. Ve onlardan yersiniz. Hem de onların üzerine binersiniz. yemilen üzerinde de taşınırsınız diyerek Allah Subhanahu ve Teala faydalanan yiyecek ve içeceklerden bizlere bildiriyor. 23 ve 25 Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik, dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yok, sakınmaz mısınız? Bunun üzerine kavminin önde gelen kafirlerinden bir grup güler ki, bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Sizden üstün olmak istiyor, şayet Allah dilemiş olsaydı melekleri indirirdi, ilk atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başka değildir. Bir sureye kadar onu gözetleyin. Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Allah'ın azabı, zorlu baskını, Allah'a şirk koşanlardan, emrine zıt gidenlerden ve elçilerini yalanlayanlardan intikamıyla onlara korkutup sakındırsınlar diye gönderdiği zamanki emirlerini muha bildirmiştir. Olayların gidişatını gözleyin, takip edin. Bir süre sonra ona sabredin ki onun da ondan da rahata eresiniz. buyurmuştur. 26'dan 30'a kadar O da Rabbin beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et dedi. Ona vahyettik ki gözetimimiz altında sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap, buyruğumuz gelip de sular kaynayınca her cinsten ikişer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanların dışında kalan çoluk çocuğunu alıp gemiye bindir. Zalimler için bana başvurma, çünkü onlar boğulacaklardır. Sen ve beraberindekiler gemiye yerleşince, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir yere indir ve sen indirenlerin en hayırlısın. Şüphesiz ki bunda ayetler vardır, biz elbette deneyenleriz. Allah subhanahu ve teala burada Nuh aleyhisselamın kavminden şikayetini ve onları helak etmesini istediğini bildiriyor. Allah azze ve celle'nin de onları helak ettiğini, Nuh'a bir gemi yapmasını ve ona binmesini, binenlerle birlikte Allah'a hamd etmesini ve ona binmeyenlerin dışında kalanların kafirlerin ise suda boğulacağını onlara hiçbir zaman üzülmemesi gerektiğini bildiriyor. 31'den 41'e kadar Bunların ardından başka bir nesil yarattık. Onlara da kendilerinden Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur, hala sakınmayacak mısınız diyen bir peygamber gönderdik. Onun kavminden kendilerine dünya hayatında rızık verdiğimiz halde küfrederek ahirete kavuşmayı yalanlayan ileri gelenler dediler ki, bu sizin gibi bir beşerden başka bir şey değil, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğecek olursanız hüsrana uğrayacağınızda hiç şüphe yoktur. Öldüğünüz ve toprak bir kemik olduğunuz zaman tekrar dirilmenizi mi vaat ediyor? Vaat edilen şey ne kadar uzak. Hem de ne kadar uzak. Hayat ancak bu dünyadakidir. Ölürüz, yaşarız ama tekrar diriltilecek değiliz. O sadece Allah'a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona inanacak değiliz. O peygamber Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et dedi. Allah da buyurdu ki az sonra pişman olacaklar. Gerçekten onları müthiş bir çığlık yakaladı ve onları bir süpüntü yığını haline getirdik. Zulmeden kalın, uzak olsun. Allah subhanahu ve teala Nuh kavminden sonra başka bir nesil yarattığını haber veriyor. Burada at kavminin kastedildiği söylenir. Zira at kavmi Nuh sonra onların yerine getirilmiştir. allah Teala onları yıkılmış, helak olmuş selin sürüklediği çerçüp ve bir süprint haline getirdik buyuruyor ki hiç kimse kendisinden yararlanamayan helak olmuş, hakir ve önemsiz şey anlamına gelen zulmeden kavim uzak olsun diyerek Allah-u bu ayette biz onlara zulmetmedik ama onlar Zalim kimselerin kendileriydiler buyurmuş ki onlar küfürleri, inatlaşmaları ve Allah'ın elbisine zıt gitmeleriyle kendilerine zulmetmişlerdir. İşte bunları işitenler Allah'ın elbisini yalanlamaktan sakınsınlar buyurmuştur.